Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam elhamdülillah Miraç gecesi. Türkiye'mizde bunlara kandil geceleri deniliyor. elektrik elektriklerinde olmadığı zamanlarda minarelerde kandil yakıldığı için öyle isim verilmiş aynen böyle devam ediyor. Allah-u Teala bu bari geceleri bütün müslümanlara hayırlı kılsın inşallah taala. Rabbim İslam alemine bak nasip ersin inşallah taala. Bu Miraç gece Miraç Kandili'nin gecesinin iki bölümü var. Birine İsra deniyor. Mekke Mükerreme'den Haram Şerif'ten Kudüs'e Beşli Aksa'ya gidilen kısım. Bu bölümü Kerim'de İsra suresinin ilk ayetinde açıkça şey bizlere bildiriliyor. Allah korusun bu inanmayan kişi dine çıkar, Allah korusun kafir olur. İkinci bölümüne Miraç deniyor. Kudüs'te beş çağların yanından göklere çıkılması göklerin de ötesinde Bilemediğiniz makamlara ulaşılmasına da Miraç bölümü deniyor. O da hadisi meşru ile kesin, sabit olduğu için buna inan Allah korusun dalalete kalmış olur. Önce bir gerçeği özellikle belirtmek istiyorum. Bazıları Peygamberin haşa Allah katına vardığını Öyle bir söz sahfediyorlar, Allah korusun, bu İslam için tehlikeli bir şeydir bu. allah Teala Mevlamız bir mekanda değildir. Peygamberimizin onlara çıkması bu ayrı bir meseledir. İnşallah ayet-i kerimede açıklanması gelecek. Allah-u Teala buyuruyor bizlere İsra Suresinin birinci ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanelizih esra. Sübhanelizih esra bi abdihi. Burada ilgi çeken ayetin başlangıcındaki ilk kelime Sübhane diye başlıyor. Bu olay İsra ve Miraç olayı Yalnızca peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne özel, çok büyük bir mucize. Diğer peygamberlere nasip olmayan bir mucize. Zaten mucize e acize, icazdan gelir ki insanların aciz kaldığı olay demektir. Ne yazık ki bazı kişiler kendi İmkanla yetereklerine ölçüp kıyas ediyorlar. E kendi buna güçlü yetmeyince ilk kere kalkışıyorlar. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin kısa bir zamanda Mekke'den kulise gitmesi, oradan göklere çıkması, göktürü aşması, kabe kapsene varması e, akıllı değil bunlar. Gerçi her şeye akılamantı uygundur. Ama insan biraz işlerine girerse girense o zaman kişi anlayabilir bunları. Yalnız öyle şunu belirtelim. Mucize demek insanlara bunun tamamını kavrayamaz demektir. Eğer bir mucizeyi insanlar tam kavrayabilseler, onu yapabilecek bir duruma gelseler, o zaman tabi muhrizenin kıymeti kalmaz. Buradaki Sübhan kelimesi isim, alem isim deniyor buna. Aslan Mazhar'dır. Yani allah Teala Teala Mevlamız Cileşan'ı Sübhan'dır. Sübhan demek allah Teala Teala'nın Cileşan'ı her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Yani allah Teala'nın gücü, kudreti her şey yeter. Yeter ki Allah Teala bir şey dilesin. Allah Teala merhametimiz her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeştir dilediğini evren yapar. İşte Allah Teala ayet-i kerimesine böyle başlıyor. Yani insanlar özel olarak o dönem müşrikleri yalnız kendi güçlerine bakmasınlar. Bu olaya bir de Allah'ın sıfatıyla oyuna bakma gerekiyor. Ellezi, o Allah Celleşanı, öyle Sübhan ki allah Teala, yani her türlü oselamün ezzettir ki, Esra bi'abdihi, Allah-u Teala abdini kulu Muhammed Aleyhisselam Hazretleri'ni yürüttü. Esra, gece yürütme anlamına gelir. Allah-u Teala Abdülkulun Muhammed Aleyhisselam Hazretleri'ni gece yürüttü. Buradan tekrar Leylen geliyor. Tekiden buna geliyor. Ayrıca Leylen Nekre. Yani elektriyam yok bunun başında. Bunun içinde bu da kli anlamına geliyor. Yani gecenin çok az bir zamanında gecenin tamamı değil allah Teala gecenin az bir zamanında kulu Muhammed Aleyhisselam Hazretleri'ni yürüttü. Nereden? Nereye? Minel mescidil harami, mescid-i haramdan. Kabe'nin çevresinde bulunan o, o yere mescid-i haram deniyor oraya. İlerim mescid-i aksa, mescid-i aksaya kadar. Allah buyuruyor. Meşhur aksa kuruşa bulunan meşhur aksa ki onu davdar şamadetleri yapmaya başladı, ömrü yetmedi tamamlamaya, oğlu Sümar şamadetleri onu tamamladı. Yani aksa en uzak meşhur anlamına geliyor burada. Allah teala buyuruyor, kulun Muhammed aleyhisselam adetlerini Mekke'deki Meclis-i haramdan kulun şeyki Meşr-i gecenin az bir zamanında oraya Allah'tan götürü yürüttü. Ellezi öyle Kudüs meşr Aksa ki bârekne havlehü, onun havlini çevresini bereketli mübarek kıldık Allah'tan buyuruyor. Hem maddi bereket, hem manevi bereket. Çünkü çok peygamberler orada yetişti manevi olarak vahiy oraya geldi. Allah orada çok kulluk yapıldı. Çok eğiliyordu, yetişti. Ayrıca maddi olarak da diğer yerlere nazaran orasının suları daha güzeldi. Bağları, bahçeleri vardı. Hem maddi, manevi bereketi vardı. Şimdi ayet-i kerimenin asıl can alıcının şu, allah Teala peygamberimizin niçin acaba alıp bazen oraya götürdü? Lİ MIN AYATINA İşte Allah'ın açıklığı bizlere. Lİ ona göstermek için. Peygamberimizi göstermek için. Neden? Min AYATINA ayetlerimizden bazılarını Allah-u Teala buyuruyor. Demek ki haşa Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Allah'a katına değil, ancak Allah'ın gayetlerini, yani yerlerin gökten girerliştığını, arşif verişi, cehenneti cehennemi, melekut alemini, bütün bunları görecek, bunların işirine inecek, buradaki esrarı görecek, ki Peygamberimizin imanı daha kuvvetli olsun. İnnehu Allah Tanrı kesin olarak, ve semi'il basir. allah Teala semi'edir, basirdir. Semih işitici. Allah-u Teala haşa bizim gibi bir kulakla veya duyguyla değil, Allah-u Teala işitir. Allah için hiçbir şey gizli değildir Mevlam için. Hatta şu adı şerite buyuruluyor, karanlık gecede kara taş üstünde gezen kara karıncanın ayak sesini allah Teala Teala işitti Mevlamız. Hatta buna şu örnek verebiliriz mesela günümüzde atomun çekil dönen elektronların dönüşü çıkan bir ses. Çıkıyor mu acaba? Tabii çıkıyor orada. Allah zek ediyor Hiçbir şey boş değil alemde. İşte atomun çekil etrafına dönen elektronların çıkardığı ses. Yani tesbih, zikir sesi Allah Teala bunu altı görüyor, biliyor. El Basir Allah Teala'mız görür. Her şeyden görür. Şimdi önce inşallah bu Miraç olayının o gece bahşama önceki duruma gidelim. Peygamber İslam Hazretleri Hatemül Enbiya insanlığa gönderilen, yeryüzüne gönderilen son peygamber. Başka peygamber gelmedi, gelmedi başka peygamber. <gülüyor> Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin en sıkıntılı günlerinde bu olay meydana geldi. Şöyle ki peygamberimizin amcası Ebu Talip vefat etti. Ebu Talip Kureyş'in reisiydi peygamberimize açıkçak ima etmemekle birlikte peygamberimizi severdi, onu korurdu, arkasında dururdu peygamberimizin. Ebu Talip dayattayken peygamberimize fazla baskı yapamıyordu müşrikler. Ebu Talip'in ölümünden üç gün sonra peygamber Ali Samazetleri'nin sevgili hanımı Hatice Kübra annemiz, o da Mevla'ya rahmetine kavuştu. Peygamberimizin dünyada iki maddi dayanağı vardı. Bir amcası Ebu Talip, Kureyş'in reisiydi. Mekke'de bir ağırlığı vardı. İkincisi, peygamberimizin sevgili eşi, hanımı hatice Kübra annemiz, validemiz. Onun da Mekke'de ağırlığı vardı ahlakı, iffeti, aklı, e, servetiyle, iş adamı, iş gücüyle onda da bir ağırlığı vardı. Ayrıca Hatice Validemiz Peygamberimize karşı artık akıl en derece bağlı. Peygamber bağlıydı Peygamberimize. Peygamber Aleyhisselam adetleri dışarıda üzüldüğü zamanlar, bir olumsuz olaylar olduğu zaman evine gittiği zaman Umbarek Allah Salih, Allah'ın Salih Hanım Hatça Validemiz Peygamberimiz e karşılar gönlünü alır onu ilgilenirdi. İşte Ebu Talebin Hatça Validemiz annemiz vefatıyla Peygamberimizin iki maddi dayana yıkıldı. Ya e Allah'tan böyle dilemevler. Yani Allah tabi güvenecek. Melek'e bunlar yıktı bunları. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de hatta duramadı o zamanlar. Taif'e falan gitti. Oradan yine geldi. Orada da imtihanı Peygamber'e devam etti. Orada Peygamberimizi taşladılar bile. Hakarete Peygamber'imize. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri işte Recep ayının 26. günün akşamı yatsan sonra bir rivayete Kabe'nin yanında hatim denen ön kısımda peygamber uzandı, yattı. Yani o seviye peygamber Aleyhisselat bakınız, demek ki evine giremiyor peygamber. Hatice valimizin yokluğu onun gönül aleminde bir boşluk yok peygamberimizin. Tabi o da insan, o da beşer onda Hz. Peygamberimiz Peygamber olsun üzeri eğin edip yatamadı. Kabe'nin yanında altın olup buna kısımda, hatin denen kısımda orada Peygamberimiz uzandı yatı oraya. Diğeri beyteki ikinci rivayet daha da kuvveti geliyor. Ümmü Han'in evine gitti o zaman Peygamberimiz. Ümmü Hanım Ebu Talib'in kızıydı ve babası evde kalıyordu. Hazreti Ali'ye kardeşler tabii onlar. Peygamberimiz amca kız olmuştu yani. Ümmühani o an henüz daha imana gelmemişti. Sonradan geldi tabii. O an daha imana gelmemişti ama Peygamber e karşı çok sevgisi saygısı vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri onun evine gitti. Zaten Tayyip'ten falan gelmişti. Hatta Peygamber yaralanmış alanmıştı Aleyhisselam Hazretleri. Ayağına taştay salladı peygamberimizin rahatsızlığı bitkin haldeydi oraya gitti kapıyı vurdu imam çıktı kima benim ya imanı Allah Resulü'yüm bu akşam burada kalmak istiyorum dedi ki ya Muhammed haberim olsaydı sana yiyecek hazırladım şu an hazır bir şeyim yok peygamberci abiyordu şey ya imanı benim yemekle bir zorum yok yeter ki bir isha ihtiyacım var. Buyur dedi. İçeriye girdi. O zaman Arabistan'da bir adet vardı. Birinin evine misafir geldiği zaman eğer o misafiri öyle bir zarara gelirse ev sahibi için büyük bir ayıptı bu. Ümmühan Hazretleri de Peygamberimizin düşmanlarının çok olduğunu bildiği için babasının kılıcını aldı. Bir genç anlamda. Babasının kılıcını aldı etrafında dolaşım peygamberimizin değiştin yapmaya başladı orada. İşte peygamberi uzandığı uyku ile uyanıklık arasında ki buna sine deniyor. Ayet-i kürsi'ye geliyor. Sine tümelan nevim diye. Nevim tam uyku halidir. Sine uyku uyanıklık arası. O haldeyken Peygamber Aleyhis Hazretleri Cebrail Selam geldi. Yanında başka mektidav vardı. Cebrail Selam buyurdu. Ya Muhammed mahzun olma. Sen hatim-i enbiyasın. oldun habibisin sen. Mahzun olma. Rabbim seni davet ediyor bu gece. Bütün göktere gezeceksin. Gökteki mektidasına hayran ya, ya Muhammed dedi. Ve Cevarslam Hazretleri Peygamber'i aldığı oradan evinden. Kamiyan'a götürdü. Peygamber'i yatırdı. Peygamber'i Aleyhisselam Hazretleri'nin göğsünü yardı. Peygamber'i daha yukarı aşağı doğru peygamber'in göğsünü yardı. Bu yarma olayı kanlı olmadı tabi. Acı da olmadı. Ceb varsa ruhul kudustur. Ruh kutsal ruh o kendisi. Allah'ın verdiği bir güç ile. tabi Allah alem belki de hücre arası çekim gücü alındı birdenbire. Hücrelere bölündü. Peygamberimizin göğsünden ne kan çıktı, ne acı oldu, ne bir şey oldu. Peygamber'e göğsünü yardı. İçinden Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek kalbini çıkardı, cennetten getirdiği bir altın kap içerisinde Peygamberimizin kalbini zemzem suyu ile yıkadı. Yıkadı. Sonra içine cennetten getirdiği iman hikmet denilen bir cennet suyundan artık sıvısı neyse, onu peynin kalbi doldurdu. Doldurdu ve yapıştırdı tabii. Yapıştır birdenbire. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselam'ın aldığı, cehennetten getirdi. Burak vardı. Burak bir hayvan ismi dedik ki, katırdan küçük, merkepten büyük. Bembeyaz ama. Gümüş renginde bembeyaz. Hatta başı insan başı şeklinde, yüzü insan başı şeklinde, ve açık fesi konuşan, Arapça konuşan bir varlık. Tabi cennet varlığı. Öyle bir varlık. Şimdi burada bir açıklamamız gereken bir olay var. Acaba Hazreti Cebel Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in göğsünün nişin yardı. Kalbi neden yıkadı? Kalbine cennetten getirdiği o maiden doludu acaba kalbine. <gülüyor> Mesela günümüzde bunu anlamak için tabi daha kolay şey günümüzde. Çünkü ahır zamanda birçok sırlar bilimsel olarak medeneye çıkacak ki insan imanını kuvvetlenmesi için. Tabi günümüzde artık Peygamber gelmeye gelmeyeceği için bu Allah insanlara lütuf kere elhamdülillah Şimdi günümüzde biliyorsunuz. Astronotlar, Ruslar bunlara kosmuna diyorlar, Amerikalı astrona diyorlar. Günümüzde astronotlar uzaya gönderilen astronotlar yani, uzay adamları yani. Bunlar normal giysilerle uzaya çıkamıyorlar. Neden? Uzayda atmosfer yok, hava yok yani. Böyle. Halbuki insanın yağlışı nedir? Ancak insan bu dünyada yaşayabilir. İnsan sürekli dış ortama bağımlı. Bir aslında kan alışverişiyle. İnsan sürekli dış ortama karbondioksit veriyor, hani oksijen alıyor. Böyle alışverişler dış ortam oluyor. E uzayda tabii e, oksijen yok uzayda, hava yok uzayda. Şimdi gerekiyor işte uzayı adamlarına, yani astronotlara, kozmonotlara özel uzay kıyafetleri hatta kat kat 15 kat kadar bulan içinde oksijen tübüde olan su içinde çeşitli cihazlar cihazları olan 15 kat ki bu ne yapıyor uzay adamını hem aşırı uzaydaki sıçraktan koruyor aşırı soğuktan koruyor güneşten gelen zararlı ışınlardan Radyasyonu'ndan koruyor. Hatta ufak göktaşlarından bunları koruyor. Ve ne yapıyor astronotlar? O tipindeki hava ile bu şekilde orada eşiyorlar. Hatta astronotların uzak adamlarının böyle bir özel kıyafetleri olmasa orada basınç da olmadığı için yani uzayda basınç olmadığı için kanlar dışarı fışkırır. Ağızdan, burundan gelen fırlar kanlarışar basınç olmadığı için. Demek ki bütün bu önlemler alınıyor, alınıyor. Kat kat uzay elbiseleri giydiriliyor. İşte uzay adamları bu şekilde uzaya gönderiliyorlar. Böyle gönderildi. Şimdi sıra Merih, marşta. Sıra şimdi. İşte bu olaya bu açıdan baktığımız zaman demek ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de tabi bedensel olarak insandır. Peygamberler de onlar da al ciğer solumu yapıyorlar. Yani oksijen alıp kavrınızı veriyorlar. Oysa Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uzaya değil. Hatta marşa falan değil de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün galaksilerde geçecek peygamberimiz gökleri geçecek uzakları geçecek peygamberimiz demek ki oradaki hayat koşullarına uyum sağlayacak şekilde peygamberimiz içine yeni düzen verildi peygamber hazretlerine yani peygamber azosetenin art okşen ihtiyacı kalmadı peygamber kalbine bu olay verildi bu düzenleme yapıldı ve peygamberin maddetleri önce Mekke mükerremeye, evinden bırakabildi. Yani az evvel bahsettiğim bir cennet bineklerinden bir hayvan tipi. Hatta Cebrail-i Sam cennete gidince Allah emriyle şahaneyi bakıyor, bırakların her biri cennette otla neşe neşe gelerken işinden bir tanesi otamiye yemiyor, kenar gibi ağlıyormuş. Hacı Ebrail gidiyor ona. Ya bırak. Bak diğer arkadaşların neşeyle yiyorlar, içiyorlar. Bak. O neşiyorlar. Sen niye böyle ağlıyorsun, yiyip içmiyorsun? Derden mi var? Şöyle diyor. Ah Cebrail. Bir zamanlar diyor. Kulağıma bir ses geldi diyor. Ya Muhammed Allah'ın Allahu aleyhi Ses gelir diyor. O isme aşık oldum. İsim yattı isim. Ona kavuşmadan bir şey ben diyor. Cevab-ı Aleyhisselam buyuruyor ki Ya gel seni bağışlayan maşukuna. Yani aşık olduğun zat-ı muhteremeye seni kavuşayım diyor. Onu alıp getiriyor işte. Cevab-ı buyurdu. Ya Muhammed dedi. Bini de Burak'a. Fakat Burak bu defa bir huysuz yaptı Burak. Bir hareket bir hareket bir sertleşme oldu. Cevran sana dedi ki Burak'a ne olsana Burak bak maşukun üzerine binecek. Onu aşıksın ne yapsın bu şekilde? Dedik ya Cebrail benim ondan bir ricam var. Ricamı kabul ederse dedi ondan sonra dedi, rahatlayacağım. Nedir can? Yarın ve bas-ı olduğu anda, insanların yanı, kabrinden kaldırıldığı anda. Mahşere giderken de Resulullah Aleyhisselam Hazretleri, benim üzerime binme söz versin bana, başkası bilmesin." dedi. Peygamber bunu kabul etti, bıraka bindi. Oradan Mekke mükerremeden Kurise doğru yolculuk başladı. Burak gözünü neresini görüyorsa bir adımı oraya basıyor. Çok kısa bir anda kurise varıldı. Yolda ba oldu bazen. Yağma diye bağırmalar filan. Bunun yalnız ikisini arz edeyim. Hepsini tabi zamanda kısıtlıyız tabi. Biri bir kadın peygamberimize dur ya Muhammed diye bağırdı. Ama kadın çok süslenmiş kadın. Boyalı, puslanmış, altın mücevher kullanmış. Kadın çok püsküllü, ziynetli bir kadın, süslü kadın. Peygamberimiz durmadı. Burada durmadı. Peygamberimiz kadın yaklaşıyor. Bak ki peygamber ailesinden de Kadın çok süslenmiş ama kadın çok yaşlı bir kadınmış aslında. Sonra ileride bir genç. O da duruyor muhame dedi. Burası durdu. Peygamber durdu orada. O gençti. Cebrahs'a peygamber bunların hikmetini sordu. şura buyurdu. O kadın dünya dedi. Dünya. Ya dünyanın artık ömrü bitmek üzere artık. Çünkü peygamberimiz son peygamber olduğu için artık kıyamet alametliği zaten biri budur. Fakat ne yazık ki dünya insanları böyle süzükenin göz altı insanları o geniş ise İslam dini buyurdu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 5 saat önüne gelince ne kadar peygamberler gelip geçtiyse her ruhları dünyadaki yaşantıları şeklinde temessül yani suet şekil aldılar peygamberimize orada karşıladılar 5 saat geniştir Orada Peygamber'i karşıladılar. Her biri. Peygamber'in onların her birinde görüştü. En aşağı 124 bin peygamber. Sayı kesin değil. En aşağı diyorum bu kadar. Daha fazla olabilir. Bakınız allah Teala öyle bir zaman meyve yaratıyor ki bunlara belki saniye içerisinde Peygamber'in Aleyhisselam Hazretleri peygamberlerin her birinde görüştü. Her birine tanıştı Ebu Hazretleri. Ve işte Aksa'ya girildi. Orada iki dakika namaz kılınacak. Cebrah selam kavme getirdi. Peygamber Aleyhisselam öne geçmiyor. E, Adam Aleyhisselam dedi söyle onu babamız tabi. Ona baktı. O geçmedi. geçmeyince Cebrah burada buyurdu. sen geçeceğim Muhammed dedi. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescid Aksa'da mihraba geçti, Hz. Ebu Aleyhisselam müezzin. Cemaat, yalnız peygamberler. Yüz küsur bin peygamber, cemaat oldular. Orada iki rekat namaz kıldılar. Tabi nasıl namaz oldu? Nasıl fiiz oldu? Nasıl aşk oldu? Biz ona hayal bir edemeyiz tabi Oradan Cebrail Samadretleri peygamberimizi aldı. Oradan göğe çıkmaya başlanıldı şimdi. Göğe nasıl çıkıldı? Kudüs'te Meşri Aksa'nın pek uzadı yakınlarında Kubbetü Sahra var. Yani bir kaya var. Üzerinde şu anda Meşri üzerinde. İşte namaz da kılınıyor. İşte o zaman tabu o kubbeti sahra yani o kaya büyük kaya mı evden büyük bir kaya Peki, aslında onun üzerine bindi oradan miraca bini deniyor mirac birkaç rivayet var mirac ismi alet silişten ismi alettir yani bir nevi merdiven anlamına geliyor sanki yürüyen merdiven gibi ama saniye içerisinde kim bire kaç milyon kelimete gidiyor olan peygamberinde ya da Cebrail Sem'un kanadı ile aldı Cebrail Sem aldı peygamber dostlarını hemen bir anda birinci semaya yani birinci gökyüzüne geldiler. Her gök kapısına bir bevvap deniyor, görevli kapıcı melek var. İnsiz girmez oraya. Cebrail izin istedi, izin verildi, içeri girildi. Orada Peygamber Aleyhisselam Hazreti Adem babamızı gördü. Ona Peygamber selam verdi. O da o aleykümselam ya salih evlat ya salih peygamber diye şeyini aldı. Ne kadar melek varsa birinci gök yüzünde. bunların sayısını bir Allah Teala bilir. Yani o konuya girmeyin. O kadar çok ki, o kadar çok ki melek orada her biri de kıyam ayakta yiymiş. Yani ibadet ayakta olan ibadetleri. Sonra, peygamberimiz tabi oradaki sırlar, esrar-ı ilahi, peygamberimiz gösterildi. Böyle. Yani yeryüzünün yönetici, kadrosu orada. Güneşteki ısı oradan yönetiliyor. Yani kalefer dairesi, kaleferci Aura orada. Güneşte ne kadar ısı gerekiyor, enerji gerekiyorsa, Yani ne kadar hidrojen helüme dönüşecek, sayıları belirli, oradan yönlendiriliyor. İşte aşırı patlamalar, ısılar, ne kadar rüzgarı, fırtınası, bulutları, yağmur ne olacaksa, her şey oradan yönlendiriliyor. Ezel kat edilmiş. Olman başında Hazmi Aleyhisselam var. Ondan yönlerini direliyor. Peygamberimiz onlara imam oldu. Orada iki tek namaz, kıdılar, meleklere beraber. Oradan ikinci göğe gelindi. Yine aynı şekilde, ikinci göğe çok ama çok büyük. Yani birinci gök çöldeki bir küçük bir kadarsa bir koca bir sahra çöl. O kadar mağaza ikini gök büyük. Bunu tam kuşatmış. Böylece Peygam Aleyhisselam Hazretleri 7 gökte geçti peygamberlere geldi. Her gökte peygamberler vardı. 6. gökte Musa Aleyhisselam ve 7. gök diyoruz. Artık maddalemi orada bitiyor. 7. gökte İbrahim Aleyhisselam Hazretleri o da peygamberimizin dedesi olmuş oluyor. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri sırtını Beytül Mamur'a dayanmış. Beytül Mamur var yedinci gökte. Nasıl dünyamıza Kabe kıble varsa işte meleklerinde kıblesi Beytül Mamur. Her gün meleklerinde taaf ediyorlar. Yetmiş melek taaf ediyorlar. Ama melek tekrar sıra gelmiyor. Teşekkürler Aleyhisselam Hazretleri da imam oldu. Namaz kıldı onlara. Yine Cevrası'na peygamber almak üzere. Oradan artık maddi alemi bitti artık. Maddi artık bitti artık. Oradan sıra geldi Sidre'yi müntihaya gelindi. El-Abi yürüyü sebebillah. İnde sidirde müntihah. Sidre'yi e, Sidir bir nevi ağaç türüdür. Arabistan'dan bulunan Nebuk diye meyvesini veren sarılı meyve veren bir ağaçtır. Yani, tabu artık orada nasıl bir ağaç büyüttün Allah Teala bilir. Yani belki bir dalı bir garaşti kadar. Çünkü Sidremin daha o kadar büyük o kadar büyük ki bütün gökyüzüne alır gökteşine alır. O kadar muazzam büyük. İşte orası had Cebrail'in makamı orada. Orada bulunan melekler, Cebale'nin emrindeler, ona bağlılar. Şimdi oraya kadar Haz Cebale'i selam peygamber rehberlik etti, kılavuzluk etti. Oraya da gittiler. Oraya gelin dedi ki, selam Ya Muhammed, eğer buradan ilere bir parmak, hatta kıl payı kadar buradan ilere geçersem, yanarım dedi, yanarım dedi. Cizbilahi aşkullah. Yanarım dedi. Rivayete göre Peygamber Aleyhisselam adetleri cebri tuttu, hafif bir çekti. Cebri baş titreme başladı. Nasıl şöyle buyuruyor kitaplarda, kesilen bir tanrısı çırpınırsa öyle cezbeye girecek Cebri Yandı. İleri geçemiyor. Dedi ki, ya Muhammed benim makamım burası dedi. İleri geçemiyorum dedi. Münteha en nihayet, en son anlamına geliyor. O da şu anlamı taşıdığı için, o isim verilmiş buraya, onun altında bulunlar. Bütün gökler, galaksiler, melekler ne varsa, varlıklar varsa onlar ancak ki oraya kadar ulaşabiliyorlar. Onların ilmi, bilgisi oraya kadar. Yukarı çıkamıyorlar. Yine onun üstündeki alemler var. Ondan ancak oraya inebiliyorlar. Yani daha üstteki alemler daha şeffaf. Onlar zaten madde ötesi. Yani ışır değil onlar. Nur onlar. Fakat üstteki meleklerin nuru, barıkarın nuru bunların nurundan çok ama daha şeffaf. Onlar da aş inemiyorlar. O bir ayrım noksa olmuş oluyor ya. Peygamberin Aleyhisselam Hazretleri Allah'ın izniyle gelen refref dener bir cennet yatağı geldi. peygamber üzerine bindi. Oradan Peygamber Aleyhisselam perdeler deniyor bunlara. Yani bir alemden başka bir aleme. Bir alemden başka bir aleme. Ruhsal seri sürüklü de deniyor buna. Yani maneviyatta ilerleme. Ruhsa ilerleme. Ruhsal ilerleme. Demek ki ne kadar makam varsa en büyük millete ulaştığı ne kadar makam varsa her birini açtı. aştı. Ta sıra geldi Kabe Kavseyn deniyor. Ev etna. Hatta öyle buyuruyor. Fekane Kabe Kavseye ev etna. Hatta daha yakın. Kabe kavsenin kabe miktarı. Kavs yay demektir. Yani yarım daire şeklinde bir çelik olur. Ortadan bir giriş olur. Buna e, yay Türkçe derdi buna. Buna Arapça kavs derler buna. İki yarım daire bir araya getirildi mi ne oluyor? Bir daire tamamlanıyor. Tabii bu ayet burada çok ama çok büyük üsullar var. Ancak büyük evliyalar bu sırlara biraz akıl edilebiliyor büyük evliyalar. Yani maalesef çok yükse olanlar. Kişif açık olanlar. Demek ki Peygamber Aleyhisselam bu ubudiyyeti kulutaki makamı dairesi da tamamlandı. Artık başka kulun ulaşacağı makam yok artık. Yani kalbe kavşeyim iki Yarım daire birleştiğinin tam daire oldu. Allah'ın Resulü Aleyhisselam var da artık kulu dairesini tamamladı. O alem dünya değil tabi orası. Hatta gökler diliyoruz. Gökte de madde alemi. Galaksiler gökte de var. Orası madde alemi değil. Orası madde ötesi alemlerin de en hassas şeffaf yerleri. Yani oraları Ahiret alemine ahiret var. Böyle. Orada tabi orada ölüm yok. Orada hiçbir şey değişmez orada. Öyle bir alem oraları. İşte <gülüyor> Peygamberin maddeleri hiçbir kula hatta diğer peygamber nasip olmayan makamlara Allah'ın izniyle çıktı, çıkarıldı. Aleyhisselam Hazretleri Şimdi orada bir mesele var. Rüyetullah deniyor buna. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah-u Teala'yı gördü mü, göremedi mi diye. Yine tekrar altın keseştini belirteyim. haş Allah'a da değil. Derler. Yalnız Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o makamlara gidince Peygamberimizin bütün mali makamları tamamlanmış oldu. Yani Cennetteki müminler cennet hayatını yaşayarak nasıl bir hal alacaklarsa Peygamber Efendimiz de sanki ard âlemi makam peygamberi tamamladı. Allah Teala'mızı görecek duruma geldi. Ve en kuvvetli görüşe göre Peygamber orada Allah Teala'mızı gördü peygamberimiz. Mevlana Allah gören gördü orada. Tabii bu görme de kesin olarak gözde değil. Göz göremez. Şimdiler buyuruyor. La tüdrikül ebsar. La tüdrikül ebsar. Onu göze göremezler. Bu göz göremez onları. Demek Peygamber e de gördü. Allah ile konuştu. Konuştu bence. Peygamber Ali Samadetleri tabi Mevla'yı görünce yani bu konuya girmek yani haddimiz değil. Yani anlatmak bu konu haddimiz değil. Yani. Haddimi aşarak bu konuya biraz giriyorum gerçi. Bir kimse gerçeği bir evliyeyi bile görse insanlar çok değişik olur. İnsan iç duygularında, gönülde insan çok değişik olur. Tatlı filhal olur. E bir insan tabiini, yani sahabeyi görene görse insan, insan ne hale gelir? Hele bir kişi bir sahabeyi görse, hatta ve hatta şu zamanda bir insan uykusunda, rüyasında bir kişi bir sahabeyi görse, ki uyanılığı zamanlar günlerce bu duygu kişinin atama insan tatlı bir hale gelir. Biraz ileri gidelim. E bir insan bir peygamberi görse. özel olarak peygamberimizi insan rüya açık net olarak görse. Tabii görenler var elhamdülillah. Onlar bu işi bizden daha iyi bilirler. Peygamberimizi rüyasında açık net olarak görenler uyandıkları zaman "Ah ne de uyandık." derler. Gözlerini açmak istemezler ve günlerce o peygamberde aldıkları feyiz, ruhsal bir duygu onlara günlerce getirdir. Bunların her şeyi değiştirir. İşte böyle buradan bir de baktığımız zaman düşünün ki Allah'ın son peygamberi Allah-u Teala'yı görüyor. Tarzılar. Nasıl görüyor? Bilemiyoruz. Tarzılar. Aklımız ermez. Ermedi gerekli tabi. Allah-u Teala'yı gördü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri allah Teala burada selamladı. Ama tabi Esselamu Aleyhi ki demiyor Allah-u Teala'ya. Yani sana selam olsun, selamet ol dermez de Allah-u Teala yı. Mülk onun. Yaradan ol derimden. O ne karışır? Tabi bunu en iyi bile Peygamber Aleyhisselam Hazretleri allah Teala'yı şöyle selamladı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ettehiyyatü lillahi ve salavatu ve tayyibat buyurdu. Ettehiyyat. Tehiyyat iki anlama geliyor. Bir anlamı mülk. Lillah Allah'ındır. Bütün mülk böyle. Yerler, gökler, atımı, zerresi, atımı çekirdeği, güneşte, yıldızlar, melekler, arş, versi de, Allah mülkü. O yarat. O'nun gözetiminde, O'nun denetiminde, O'nun tasarrufunda. Bir zerre başboş değil. Bir hücremiz başıboş değil. Ettehiyyatü lillah. Mülk o'nun Allah'ındır. Bunun bir anlamı da, Ettehiyyatı, bütün sözlü ibadetler, Allah'a aittir. Sözlü ibadet. Bütün balıkların zikri. E, Peygamber Aleyhisselam adetleri tabi yatağından oraya gidinceye kadar e, bütün sıralar açıldı peygamsız e Aleyhisselam. Dağlar, taşlar, Allah diyorlar Allah. Diyor, Allah diyor yani bak bak. Yemin etmemi ettim işte. Esen, yel. Atomlar bunlar ama gazlar, gaz atomlar bunlar. Elektronları var. Dönüyorlar. Hepsi Allah diyorlar. Peygamber Ayşe'den duyuyor ya Peygamber Allah diyorlar. Yel, dağ, taş Allah diyorlar. Ya melekler. Onların tesbihat-ı Sübhane Allah'ın melekler. Bütün alem Allah diyorlar. İşte Peygamber Ayşe'den böyle buyurdu. Ettehiyyatü Bütün varlıkların canlı cansız, bilinçli bilinçsiz. Bütün varlıkların Sözü zikirleri, teşbihatları Allah. Hepsi Allah zikir Allah diyorlar. Ve salavatı bedensel ibadetler. İnsan namaz kılıyor. Rükü secde ediyor. Melekler yapıyorlar. Yine e, hayvanlar da elektronik bedensel hareket halinde tavaf ediyorlar. Kuşlar kanı çırpıyorlar. horoz kanı çırpıyor. Öteki Allah diye yanıyor. aç cezbeye geliyor. Şimdi bak ''Ves salavat et tayyibat'' salavat bütün bedensi ibadetlerde ''Ve tayyibat'' bu insanlara öz mali ibadetler. işte zekat, kurban, işte sadaka gibi böyle, hayır aslanlar bunlar. Bunların her biri Allah'a itir, onun için yapılır, onun hakkıdır. İşte Allah'ın Hüsnü Aleyhisselam Hazretleri, Allah-u bu şekilde selamladı. Yüce Mevla'mız Peygamberimizin bu selamına şöyle karşılık verdi. Esselamu aleyke ey yuhenni biyyu. Ve ve berekatuhu. Peygamber üç şeyi burada. Ettehyiatü ve salavatü ve tayyibat. Tabii geliyor. Yani üç türlü selam burada var etefiyatü veselamatu ve tayyibatu Rabbim üzerine karşılık şey gördü. Esselamu aleyke eyühen ey nebi. Selam ey nebiş hanım, habibim, Muhammedim. Selam senin üzerine. Selam, selamet. Diyar selamet etti. Her türlü şeyden, emin olmak selameti. Daha فَرَحْمَتُ ve وَبَرَكَاتِ O senin seyidin Rabbinin, Allah'ın rahmeti, berekatı üzerine olsun. Bereket yani devamlılık. Bu dinin devamlılık rahmetine kadar. Tabi allah Teala Peygamber'e böyle buyurdu. Ey Nebi Zişanım, Yüce Peygamberim, Habibi Muhammed'im, selamım sende yani selamettesin, rahmetim seninle, merekem seninle deyince, tabi nasıl hal olduğu arada, bunu peygamber yazılmıyor. O anda Peygamber şöyle kalbine geldi ki, yalnız bana mı bunlar, bütün lütuflar, insanlar, yalnız bana mı? Hayır. Aklına geldi, şöyle buyurdu. Esselamu aleyna. Ya Rabbi, o senin işte selametin, hepimize olsun. Aleyna, buradaki alina bize anlamına geliyor. Buradaki biz kim? Yani bütün peygamberlere olsun. Peki peygamber olmayanlara yok mu? Ona da var tabii. Peygamber devam etti. Ve ala ibadillahi salihin. Allah'ın ne kadar salih kulu var ise gerek o anda, gerek daha önceden gelip geçmiş dünyaya, gelirse gelecek. Üç zaman işini alıyor burada. Ve alâ ibadillâhi salihim, Allah'ın bütün salih kullarında olsun. O miraçta, Kabe Kavseyn'de, o insan ötesi, madde ötesi, ruhsal alemde, Allah huzurunda Celle Calei'ye peygamberimizin bu duası oldu kardeşim. duası oldu Allah'ın e, rahmeti Allah'ın selameti hem bütün peygamberlere hem de bütün salih kullara olsun önceki peygamber ümmeti de buna dahil o andaki insanlar dahil elhamdülillah inşallah biz dahiliz ona burada tabi inşallah dedim neden dedim bunu şu bakımdan, acaba bizler Allah-u Teala'nın ceneşanlığı, salih acaba mı? Bu bakımdan. Salih. Ne salih? Salah-ı Amel eden hesabı çok olan, Allah'tan korkan, tekva olan, ahlak iyi olan, iman kuvveti olan, Allah'a için çırpınan kişiler. Böyle. Haramdan sakranlar, günahtan kaçanlar, Yüce Mevla kul olanlar, bana demiyor. Eğer bizler de inşallah Rabbin lütfü keremiyle Rabbimizin salih kullarından olabilirsek, işte Resulullah'ın duasına biz elhamdülillah ortak oluyoruz. Ayrıca bakınız, ayrıca bu her gün beş dakika namazı okunuyor. Bu, böyle. Beş dakika okuyor okunuyor. Böyle. Yani Peygamber as-saadetten günümüze kadar ve devam edecek inşallah bu beş rekat namazda her iki rekatta oturunca okunuyor. Kim okuyor bunu? Bugün yeryüzünde külli arzda ne kadar ehl iman varsa mümin müminat yani erkek kadın müminler kaç yüz milyon varsa namaz kılanlar hep okuyorlar. Tabi bunlar içinde nice evliyalar var kutuplar var Yediller var. Kırklar var. Üç yüzler var. Yücelullah var. Yüceli gayb var. Aşıklar var. Hastalar var. Çocuklar var. Yetimler var. Yani bakın ne güzel demiş ki namaz kılanlar. Ne mutlu onlar orada, ne mutlu onlar. Yani kişi namaz kılayan kişi yalnız kendi namazdaki aldığı sahabıyla sınırlı kalmıyor. Demek ki bütün Müslümanlar kardeş, müminler. Kardeşlerler. E, Kabe'de bunlar din kardeşlerimiz de bunu okuyorlar. E, ağaçlıkları, sadık etsi bunu okuyorlar. Elhamdülillah ortakız bunlara. Cebu Aleyhisselam Hazretleri de bulunduğu makamdan bunu tabi duyunca o da aşka geldi Cebu Aleyhisselam'da. Cezbeye geldi. O da şöyle bağırdı. Oradan, bulunduğu yerden Eşhedü en la ilahe illallah. Ben de şiata buluyorum ki onunla ve bütün melekler onu işrak ettiler. En şuna ki Allah'tan başka ilah yok. En şuna ki la ilahe illallah bütün melekler cebrah başlarında. Kim bilir sayın Allah'tan böyle. Yerik inledi tabağında ve eşyelerini Abdullah'a Aynı şey inşaate bulunuruz ki Hamalara samadetleri Allahü Teala'nın kulu ve onun resulü Peygamberi dir. Şimdi burada Miraç olayında Allahü Teala Peygamberimize burada bir de hediye verdi ümmetine götürülmesi için. Tabi bir kimse uzak bir yere gitti mi dönüşte bir gelince bir eline bakılır. Acaba oradan ne getirir diye. Peygamberimiz Ya Rabbi ümmetime ne götüreyim? Ve adam buyurdu Habib Muhammed'im onlara namaz getirsin Namaz. Neden? Dilin direği namaz. Allah katında en deri şey beş vakit namaz oldu. Şimdi işte beş vakit namaz o gece farz kılındı. Beş vakit namaz. Onda evvel gece namazları vardı, plan vardı. Değişik namazlar vardı. O gece elhamdülillah hatta önce elli vakit olarak Mevlam emretti. Sonra peygamberimizin yalvarmaları ile, ricaları ile onların düştü düştü. En sona bu beşe indirildi. Yani yirmi üç saatte beş vakitte kılık namaz. Yalnız Peygamber burada hem sevindi, sevindi, hem de üzüldü. Neden? Beş vakit namaza olmasına sevindi çok az. Yani 24 saatta kul dünya çalışabilecek, işini yapabilecek, iyi bir uykusunu vücutunu yiyecek. Ne var ki 24 saatta beş vakit namaz kılacak. Bu ne kılabilir? Ama Peygamber üzerinde şu nokta oldu. Tabi elli vakitle beş vakit sevabı bir olmaz tabii şimdi. Eşit olmazlar bunlar. Elli vakit kılmanın sevabı başka beş vakit başka. Peygamber buna biraz üzüldü. Ümmetimiz sevabı az olacak ama ya Rabbi korktu Peygamberimiz. Az sevapla mizanda ağırlık basamaz, kurtamaz kişi kendisini. Ama Rabbim buyurdu. Rabbim bak aşağı bak dedi. Allah Teala sana melam verdi, sana veriyorum dedi. Bire on. Felihü aşrı emsaliha ben Cabil Haseneti kim bir Hasen yaparsa o kimseye vardır felihü aşrı emsali on katı. Şimdi benim sevdiğim kardeşlerine bakınlar sevdiriyor bana değil mi böyle şey? Namaz elli vakitten beş vakit düşürüldü ama on katı sevap verildi yani yine elli vakit sevabına eşit oldu oldu işte. oldu mesela bir kimseye serum takılıyor kulona bazıları bir sahsu serum olabilir ona yeterli oluyor böyle Bazen içine çok şey karıştırılır ağrı kesici karıştı şu, şu şu vitamin karıştı karıştı karıştı içine karıştırılır demek ki mevlamıza bizlere bir vakit namaz alıttı Teala dokuz yedi ağa karışım ölen bizlere kuyu on kat çıktı bunun beri işte şey. yine Orada Mevlam, Peygamber Aleyhisselam terine bir de Bakara Suresi'nin son iki ayetlerine peygamadan verildi orada. Yani Amel-i Resul diye başlayan her akşam okunması, yasdan sonra okunması da gereken iki ayet bunlar. Peygamber orada verildi bu da. Orada verildi. Bilhassa günümüzde bunu çok titiz okuyalım inşallah seyirciler kardeşlerim çok Kıssız önce. iki ayet kelime diyelim. Binati kelimesi ne imanla ilgili konular. İmanı tazeleyen, imanı kuvvetlendiren ikincisi kısmın dua kısmıdır. Mesela en sonlaşı kıs birkaç kelime vereyim inşallah. Rabbena ve lehum ala taqat ala Rabbena ibdin Rabbimiz. Ve la tuham minna ma la Takılımı yetmeyen Gün yetmeyen şeyi bizi yükleme ya Rabbi. Yani Ağır hastalıklar, ağır küfetler, ağır yükler. Ya. Bunu yükleme bizler. Vafu Allah. Bize affele, bağışla ya Rabbi bizleri. Kuz. Vafilana. Bizi muhafet buyur ya Rabbi. Günahımızı ört, silgiz ya Rabbi. Ver Allah. Bizi rahmet eyle ya Rabbi. Yani bizim selam yetmez ya Rabbi. Sen rahmetinle bir insanı daha çok arttır ya Rabbi. Fensurna. Bakarız. Bize yardım eyle ya Rabbi. Zafer ver bizlere. alev kafirin kafir üzerine sen bize nüsetler ver, yardım ver, bize sen fütuhat ver ya Rabbi. İşte. inşallah. Bir de mevla burada Peygamber Hazretleri'ne ümmetinden her kim allah Teala şirk koşmadan bu şekilde ölürse, yani Allah bir diye bir şey baktığınızda. La ilahe illallah. Başka ilah yok. Olabilirim. İnsan ile olabilirim. Acı insan. Nereden yaratılır insan? Bir damla su Kampıtısı Kampıtı su aslında. Hayat elimizde mi? Bir şey mi? İşte insan ile olamaz bunun için kimsenin izinden peşinden gidilmez muhtemelenler. Efendim akıllıymış. Onu aklı veren kim? Onu yaratan kim? Onu yaşatan kim? Öldürüp tekrar onu toplar dönüştüren kim? Ya, kim de, ona verirse? Büyük çağırıyor. Böyle. Bunun için kim Allah'a koşmadan ölürse tabi başka günahları varsa Günahları için tabi Allah rahmetini kavuşamazsa cehennemde girip her ne kadar yansa da orada ebedi kalmayacak. Gün geleceğe de girecek. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi oradan döndü. Önce yine Meşri Aksa'ya geldi. Burak oraya bağlamıştı kayaya. Onun bindi. Evine geldi. Henüz daha yatağı pek soğumamıştı derler. Yani. Şimdi buna ışık hızıyla bakarsak, yani bir insan ışık hızıyla gidecek olsa ne olur? E bizi ışığa gelmeyen yıldızlar var. Bilmem kaç milyon ışık yılı uzakta. Yani hayal edemeyiz mi? Işıklar en az daha bize gelmeyen işte Kaleş'te keşfediliyor. Bunu da keşfediliyor. Alacağım alacak malacak keşfediliyorlar. Yani bizden çok uzak. Milyonlar ışık uzakta. Bunlar tam büyük alem bunlarda. Demek ki eğer bir kimse yani bir varlık ışık hızı ile girecek olsaydı kim bilir kaç milyar sene lazım oraya gitmeye, tekrar dönmeye. Kim bilir kaç milyar, belki katrilyon ışık hızıyla böyle. lazımdı. İşte Allah Teala Peygam Al Al Al Hazretleri, Peygamber Aleyhisselam Peygamberimiz Peygamberimizi Bakın kısa bir zamanda önce Mekke-i aksa Kudüs'e götüre çıkardı. Peygamberimiz tabii evine geldi, sabah kalktı Ali Sema Al Hazreti Ümmü bence kaldı ya gece. Ümmühani sorduk. Nasıl ya, yarıslar? İsa mi? Uyuyabilir mi rahatça? Peygamber dedi ki ya Bu idi Rabbim beni buradan önce kulise götürdü. Göktürmiş işte, anlattı ona. Ümmühani dedi ki ne olur dedi ya Resulallah. dedi, Ya Muhammed ne olur anlatma bunu senin başkalarına. İnanmazlar. İnkar ederler. Sana alay ederler seninle. Hatta Ümmühani Peygamber'in elbisini çekmiş. Ne olur git anlatma diye. Ama tabi Peygamber tabi anlatacaklar. O da Peygamber Sıktağlı Samad'a çıktı. Samad çıktı. Kabe'nin yanına geldi. İlk olarak Ebu Cehil'le karşılaştılar. Ebu Cehil Peygamber'i e alay etmeden zevk alırdı. Peygamber'i e, alay etsin. Haçlar Resulullah sanki ona göre aşağılasın, gülsün. Zevk alırdı. Yine sordu, ne var ya Muhammed yine sana Allah'tan bir şey mi var dedi alay ederek ama Peygamber Aleyhisselam Hazretleri peygamber ahlakı zirvede bir şey daralmaz o uyarmak için evet ya bu şey. bu gece Cebrail Aleyhisselam geldi önce beni Beşli aksaya götürdü oradan ne ne dedi şimdi bu Beşli Aksa'ya Kudüs'e mi gitti ne zaman gittim gece işi gittim geldim Ebu Şehir gelin gelin buraya bak ne diyor bu dedi şimdi Bak bu ne diyor? Ne diyor? Henüz daha gökte girmedi daha Konya'da. Ne diyor bu? Bakın Neşri Aksa'ya gitmiş de gelmiş, Kulise'ye gitmiş de gelmiş. Tabi inkarcılar, inkarlar başladılar. Hatta e, imana, yeni imana gelen iman zayıf kişiler, bazı hatta dinen çıkar gibi oldular. Yani bu olur mu? Gider mi devletten? Onların tabi bütün şeyi de, yani insan bu hızı yapamaz İnsan her yerden kesemez gibi. Bu arada birkaç tarafa koşup Hazreti Bükür evine gittiler. Dedi ki Hazreti Bükür gel bak ya. Senin peygamadenin bağlı olduğunu Muhammed bak nasıl haştan saçma dediler. Ne diyor? Demiş ki Kursa'ya gitmiş. E, dediler gider dedi. O size dedi. Bunun Hazreti Bükür de geldi. Dedi ki Hazreti Bükür inanmıyorsanız biliyorsunuz ki de Hazreti Muhammed Aleyhisselam Hazretleri Kursa'ya gitmedi. Mekke'de doğdu. Mekke'de yaşadı, Mekke'de büyüdü. Kulise gitmediğini herkes biliyorlar. dedi ki Hazret-i içimize kulise gidenler var. Mekke'de asıl içinde var. Sorun ona. Tabi imtihan başta peygamberimize. İşte Mekke'de asıl nasıl giriliyor, merdiveni nasıl, kapısı nasıl, yürekleri nasıl, camları, pencere nasıl? Gerçekten peygamber tabii onlara bakmadı gece orada. Ama Allah-u Teala peygamberi get -get -get öne getirdi. Televizyon gibi ekran önüne geldi. Ne sorsalar, yanıverdi. Evet, şıkkoda merdiğine giriliyor. Kapısı şekilde, işte sağda kapısı var, önde kapısı var, şıkkoda direktleri var. Hepsini saydı. Baklar tamam söylüyor. Peki yolda kervanları gördün mü? Onlar haber peygamber. -pe saferan i̇şte kere oradım. Hatt-ı biri ürtü kaç gibi su içti filan muhabbet verdi. Tabii ne yazık ki iman nasibi olmayan kişi demek ki ne kadar anlatılsa da tabii imana gelmeye nasip olmayan, Yine tabii gelmeye gelen de imana tabii gelmeyenler yine gelmediler. İşte Hazreti Bekir orada ismi Sıddık oldu. Ve Peygamber'in tasdik etti orada. Tersik, evet evet yarasılayı tasdik etti. İzmenin sıdık olduğu. Bu tabi bir mucize. Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor ki yani insanların tam anlayamayacağı bir olay. Yoksa normal bir şey olsun hatta mucize olmaz tabi. Bir mucizedir bu. Sonra Allah-u tabi bir güçlük yok. Yani Peygamber'in göğe çıkmaları onu da çok durdular. Hatta biri şöyledi kafirin biri. Ayağını kaldır yerinde ayağının bir yerden kaldırdı. Öbürünü kaldır. Tabi öbürünü basmıyor. Bak iki yerden kesemiyorsun dedi. Yani onlara göre yer çekiminden kurtulmaz ağır cisim. Onlara göre. Halbuki biliyorsunuz günümüzde roketler. Uyduya roketler, füzeler. Ne yapıyor bunlar da? Saatte yirmi bin km'de hızla giden bir roket yer çekimini yeniyor. Bakınız. Kuvvetler kanun dengesi işte bu. Allah'a koyuyor kanun bunlar ya. Dünyada kendi mi bu yer çekimini yok. Allah bunu vermiş. Ayda da var ama dünyanın altta biri ayda. Vermiş. Başka başka vermiş Allah tane. Eğer dünya yer çekim, ayda kadar olsa yetenek atmosfer tabaka oluşamazdı. Hafif birileri gazlar uzaya giderlerdi. Bakınız yani. Allah'ın bir denge kanunu var. Allah'ın de mi? var kardeşim. E bugün bu füzelere bile demek gerçekim yer var. Bir de hız kanunu var bakın böyle. Hız ne yapıyor? Yer aşıyor. Çıkıyor yukarı çıkabiliyor. Şimdi pek gelirim inşallah. bizlerin bu geceden ne anlayabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle tabi imanlarımızın kuvvetlenmesi sevgili kardeşlerim. Çünkü İslami yaşantı imana bağlantılı. İman ne kadar kuvveti ise kişi Allah deyince, caşali, içi duygulanıyorsa, inanıyorsa, Allah bir bak, mülk onun. O'dur Yaratan. Biz onunuz. Yani şu beden bizim mi ki Allah aşkına? Beden niye karıştırıyor? Ne bilgim var şu beden hakkında? Solun sistemi çalışıyor, dolaşım sistemi çalışıyor, sinir sistemi çalışıyor, sinir sistemi çalışıyor. Yediğimiz gıdalar nice laboratuvardan geçiyor, Kimyasal değişim oluyor, fiziksel parçalanmalar oluyor onlarda. Bedene emiliyor, kan oluyor, hücre oluyor, ölüşe gidiyor yerine başı geliyor. Bunları kim yapıyor? Haberimiz var bunlardan bir şey. Yapıyorlar bir Bu bedene yaratan bir motor makine işte. Makine böyle. Otomatik makine. Cihazları var, bak organları var, şartları var yanında. Bunu kim çalıştırdı? Kim çalıştırır bunları? Başı boş bir şey amelece. Hiçse başı olsun o işlere dağılır gider uçlar böyle. Gözün biri büyür, kulağın biri büyür, ayağı bir uzağa gider, hele dişler kanı karşı gibi olur efendice. dengi kanlı var be. Allah'ın kesin hakimiyeti var her şey. Hücudu de var. Atımı da var, şey var. İşte önce imanlarımızın kuvvetlenmesi gerekiyor. Ondan sonra da tövbe etmemiz gerekiyor. Yani kendimizi şöyle bir muhasebe çekelim. Güzel Mevla bizi yoktan yarattı. Biz isteğimizle var olmadık. Biz isteğimizde dünyaya gelmedik. Yaşam elimizde değil. Ölüme biz karar veremeyeceğiz. Öleceğiz. Birimiz karar veremeyeceğiz. Ama bakalım ki acaba güzel Mevla'ya karşı nasıl kulluk görevimizi yaptık mı acaba? Allah'ın emreti bizlere. Kulum namaz kıl. Kulum başını ört. Kulum haram yeme alkol yapma, şarap içme falan buyurdu. Açı biz ne yaptık değil mi? Bu gücünüzü Mevla'ya bak. Mülk onun. -on, Mülk onun. -on. Bir galaksi Allah katında bir mercimek neyse kadar yok Allah katında. Bir galaksi. Öyle azamet Allah azameti. Haşla biz nasıl Allah isteğe etmişiz? Nasıl edebilmişiz? Nedir bu? Çılgın değil mi? Çılgınır bu. değil Nasıl Kısaca insan gezebilmiş. Nasıl insan namazı kılmamış. Kişi nasıl fücdünü yapabilmiş. İçki içebilmiş. Rüştü alabilmiş. İnsan adam bulmuş, kırmış, dökmüş. Nasıl bunları yapabilmişiz böylece. Bu işi ne yapalım. Önce çok bunlara pişman olamış Allah yani. Gerçekten korku bir şey bunlar böyle. Öleceğiz sınırlarla. Biz de ölümü tadacağız. Kahve gireceğiz. Ve ister istemez mahşerde kabimizden tekrar fırlayıp içeri atılacağız. Anakaranç çıktığımız gibi elimizde bir şey bence. Allah bir hesap topluyor maşallah da bizi hesap çekiyor lan beriçi. Onun için önceki inşallah Allah tarafı tevbe edelim inşallah başımızı eğelim. Ya Rabbi nasıl bir hisyat şimdi ya. Ağlayabilirsek ağlayalım muhtemel. Çok değerli o gözeşe. Ondan sonra ne yapalım aziz sevgili kardeşlerim? Tabi ne yaparsak yapalım yani. İşte i̇steyen tabi Kuran-ı Kerim okur. İsteyen namaz kılar. Kaza, kaza namazını kılar. İsteyen allah Teala zikir eder. La ilahe illallah der. Subhanallah'e bihamdihi gibi. Sahabat-ı Şerbet Peygamber Hazretleri gibi. Yani ne olsun olsun. Tabi arada. Öğlenlerimizi de hatırlamamız da gerekiyor onlara da. Onlar da özel olarak böyle mübarek gecelerde hep gözlere bakarlar böyle. Posta meleği gelse de ona sahib diye. Efendim işte ne giderse sahib onlara? Hepsi sahib gider. Yani farzların dışında. iki kat namaz kalırız, sahibine gönderir. Üç beş fatih okuruz. Mesela bilen Yasin okur. İlaç kuvalos okuruz. Ya yani ne olmuş olsun böyle. Allah'a zikullah. Tarih ile Allah şekeriz, şeyin göndeririz onlara böyle. Ya abi bunu olun, şey bunu falan filan gönderdim der. Onlar da o zaman bir bahanevi seviniyor haftalarında. Yani. Posta milayı var gidiyor onlara. Mezarı kabrısına girince bütün kabirdeki o mevtalara Acaba kime bir posta geliyor diye bakıyorlar böyle. Kime geliyor diye. Hemen gidiyor. İşte bu sana kızından, oğlundan, kardeşinden, amcan, dayından, yeğeninden, arkadaşından, din kardeşinden onlar tabi öyle gidiyor. Unutmayalım onları inşallah. Yalnız bir geceyle sınırlı kalmayalım sevgili kardeşlerim. Yani bir değişim yapalım kendimizde. Gönül kalp, ruhsal açıdan kendimizi değiştirelim inşallah. Kendimizi tazeleyelim. İman ve Bundansa Allah-u Teala'ya daha yöze kulluk yapmaya çalışamaz cemaatimiz. Çalışalım. Eğer bir kimse tevbesinde sadık kalsa, kişinin namazını bırakmasa, Yüce Mevla'nın emirlerinin her birisine kabullense, zaten yani yapamam demek ben saçmalık be. yani çok Gerçekten saçmalık ama. Yani ben şunu yapamam ben şöyle örtünemem, ben işte namaz kılamam demek. Ama haddine mi kalmış ya? Sana arıcalığı kim veriyor? Sen bir yetkin mi var şu alemde? Bir küçük olaylar, mesela atmosferik olaylar bakınız. Mesela Amerika'da bugün bakınız, Amerika. Bu kadar zengin devlet. Teknolojiyi, bu kadar füzeleri, topları, tankları, uçakları, uyduları kadar bilimleri var Amerika'nın. Bakın bir hava hava tabakası işte. Hızı geliyor Allah-u Teala. Allah'ın Allah ile geliyor. Ya. Yakıyı yıkıyor. Yani bir atmosferik olaylara bile gücümüz yetmiyor. Gelen fırtınayı kasa giriş çeviremiyoruz. Yağmur bulutu giriş çeviremiyoruz. Depremi önleyemiyoruz. Yaşlanmaya çare bulamıyoruz. Ölmemek elimize değil. Allah'ın kanunuysa bu yürürlükte işte bu. Kim olsa olsun. Bu işin benim bana gecelerde Peygamberimiz Ali hazretlerinin hürmetine Allah'a bir yalvaralım. Güzel bir eravamoza inşallah bundan sonra güzel kul olmaya çalışalım. Tabi bu arada bir de İslam'da ben yoktur biz var İslam'da mesela Fatih'e, en çok okunan Fatih'e her rekatta İyyâkenna abudu geliyor. Yalnız sana kulluk ederiz bakınız. Hep İslam'da biz. Ben yok İslam'da. Biz. Yani bütün Müslümanlar, kardeşlerim Bu için dualarımızı tabii bütün Müslümanlara yapalım. Özellikle evdenler rahat uyuyamayan içki altta bulunan din kardeşlerimiz var muhtelavle. Bunlar da var böylece. Onlar dua edelim. onlar özgür olmak isterler. Ona da güvenli bir ortam ister onlarda. Böyle. Ne olacağız belli değil. Bir ortamı yaşıyorlar bunlarda. Allah dua edelim. Allah'a inşallah İslam alimi Rabbim bir öğrenci versin. Mevlam Ve birlik, beraber nasip etsin mevla. Tevhid-i nasip etsin Mevlam. Nasip etsin Mevlam. Müslümanlar Allah için birleştirirlerse her iş aslında hayli aldığın yardımı geri zamanlar. allah Teala mübarek geceleri hepinize, hepimize, bütün Müslümanlar hayli mübarek eylesin. Rabbim inşallah tevhidimizi kabul buyursun. Allah'a emanet olun. Dilleri Fatiha.